Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına başlıyoruz. Bugün Aynur Hanım'la beraber Çünkü bir konuğumuz olacaktı ama o konuğumuz COVID nedeniyle bir yakınlığı kaybetti ve katılamıyor. Ona buradan öncelikle baş başsağlığı dileyelim ve bu hastalık ya da başka hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirenlere de başsağlığı dilemiş olalım. Bugün hukuk güvenliği deyince aklımıza gelen en önemli konulardan biri kişilerin özgürlüğünü sınırlandıran, Bazı ceza muhakemesi kanunu ya da hukuku tedbirlerinin insan yaşamının ne kadar çok etkilediğini konuşacağız ve aslında bir anlamda hukuk güvenliği dediğimizde elbette insanın malıyla, canıyla ilgili bir takım hukuki güvenceler akla gelebilir ama aklımıza gelen ilk iş polisin bizi bir yerden tutup e, soruşturma var veya işte sizi 5 dakika müsait edeceğiz diye götürdüğü bir yer. Arkasından tutuklamalar, e, arkasından ev hapisleri, nihayet mahkemelerin verdiği kararlarla e, hükümler ve cezaevleri. Bütün bunlar aslında ceza muhakimesinin e, önce tedbir olan işlemleri. Sonra da e, yargı kararları. Tabii ki ceza muhakemesinin bu kurallarını düzenleyen e, normlar ceza muhakemesi kanunlarında ve benzeri buna paralel e, kanunlarda yer alıyor. ve e, bu kanunların uygulanması ile ilgili birtakım ayrıntılı düzenlemelerde yönetmeliklerde yönergelerde belirtiliyor. Bugün aslında işte kişi özgürlüğü ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir takım ceza muhakemesi tedbirlerini konuşacağız. Çünkü başta da söylediğim gibi bu tedbirler insanların yaşamını, özgürlüklerini sınırlandıran ve bizi olağan yaşam süreçleri içerisinde olumsuz bir şekilde etkileyen, Düzenlemeler. Elbette bunlara ihtiyaç var. Elbette bunlar olmasa e, bir takım yargılamaları, bir takım e, hukuk uygulamalarını sağlıklı yürütemeyiz. Ama bunlar istisna tedbirler olmalı. İstisna tedbirler de çok özenle ve ilki olarak hakim kararıyla olmalı. Ama bugün konuşacağımız konu bunlardan önemli bir şey, e, başlık. Ee, evet Aynan Hanım, e, bu girişi biraz uzun yaptım ama siz öncelikle nasıl konuya başlamak istersiniz? Misafirimiz gelemediği için onun bize anlatacağı e, söz gelimi bir Anayasa Mahkemesi kararı. Ona e, başlamadan evvel e, genel olarak söylemek istersiniz. Evet ben de herkese iyi günler diliyorum. Sevgili meslektaşımız Ayşe Ayça Göray'a da başsağlığı diliyorum. Halasını kaybetti. Ailesinin en son Ee, kalan en yaşlı e, üyesiydi. Büyük bir acı yaşıyor Covid nedeniyle. Bir taraftan aşı için seviniyoruz ama bir taraftan da maalesef e, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. E, sevgili Ayça bize e, Anayasa Mahkemesi'nin yıl sonunda verdiği Rüya Ağbaş Sönmez isimli e, başvurucunun çıplak arama iddiası ile ilgili e, ihlal kararından söz edecekti. Biliyorsunuz yılbaşı yoğunluğundan e, ve e, insan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin 18. maddesiyle getirilen düzenlemeyi Türkiye'nin ihlal etmesiyle ilgili insan Hakları Mahkemesi iştahatlarının öne çıkmasından dolayı biz çıpla kalamayı çok istediğimiz halde hep ötelemiştik. Gündemimizi alamamıştık. Hepimizin bildiği gibi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste bir konuşma yapmıştı ve bazı kişilerin E gözaltındayken e, çıplak aramaya e, polis tarafından e, maruz bırakıldığı gündeme gelmişti. E, acaba karakolda çıplak arama yapılabilir mi yoksa sadece ceza infaz kurumlarında mı yapılabilir? Kolluğun çıplak arama yapma etkisi var mı? Bu kolluk sadece e, ceza infaz Pas kolluğu mudur yoksa polis ve jandarmanın sahil güvenliğinde çıplak arama etkisi var mıdır diye kamuoyunda ciddi şekilde tartışıldı. Ee, örneğin 24 Aralık tarihli takvim gazetesinden bir haber var önümde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki göstermiş e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çıplak aramayla ilgili iddialarına. Ee, işte müptezelliktir, haysiyetsizliktir, şerefsizliktir, namussuzluktur gibi pek çok şey söylemiş ee, ve kesinlikle e, polisin e, böyle bir uygulaması olmadığını söylemiş ve e, iddial sahiplerinde de FETÖ kalıntısı olmakla e, FETÖ artıklarının, FETÖ zihniyet kalmışlığının ve alışkanlığının bir takım tezahürleridir maalesef yaşadığımız diyor e, ve eski bir haber, yeni bir haber de değil diyor. 2,5-3 ay önce zaten Uşak Valiliği gerekli incelemeyi yaptı ve yalanlamıştı. Şimdi bunu tekrar gündeme getiriyorlar diyor ve muhalefetin de buna sahip çıkmasını eleştiriyor. Türk Polis Teşkilatı'na atılan bir iftira olduğunu söylüyor ve ispatlayamazsa namussuzdur gibi laflar etmiş ve Pensilvanya'dan fedahlanan iftiralardır gibi işi ileri götürmüş. gelgerlioğlu aynı gün cevap veriyor. Yarın mağdur olsa onun da hakkını korurum. Ben insan hakları savunucusuyum. Ee, bu anlamda taraf tutmam söz konusu değil demeye getirmiş ee, CHP e, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Ergenekon davasında tutuklandığında çıplak aramaya maruz bırakıldığını medis kürsüsünden açıklamıştı hatırlarsanız ve e, terörist demekle ilgili bir duruma getirmemek gerektiğini, bu noktaya getirmemek gerektiğini de belirtmişti. Sonra Gezi davası sanıklarından yargılanıp beraat eden Mücella Yapıcı'nın da bir açıklamasını hatırladım. Şimdi o daha önce 19 Aralık'ta basına düşen bir haberdi. Çünkü AKP Milletvekili Özlem Zengin çıplak aramaya devam O da tepki göstermişti. Böyle bir şey yok. Meclisi terörize ediyorlar demişti. E, TÜMOP'un Mimarlar Odası İstanbul büyükken Şube Yöneticisi Mücella Yapıcı ise... E, Buna sert tepki gösterdi. Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız. Bunu niye inkar ediyorsunuz? Açtığım dava hala devam ediyor. Susun bari demişti. Şimdi Aralık ayının son günlerinde bu heyecanlı yüksek dozu yüksek tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı ile karşı karşıya kaldık. İşte başvurucu Rüya Avaş Sönmez isimli bir hanımefendi. Avukatı da arkadaşımız bugün gelemeyen Ayça Göray idi. Ayça Göray gelseydi ayrıntılı bir şekilde anlatacaktı. Ben henüz kararı okumadığım için, sadece gazete haberi olarak bildiğim için gazeteden öğrendiğim kadarını söyleyebilirim size. Mesele şu, 9 Ağustos 2016'da Rüya e, yeni kapıdaki Marmaray e, hızlı tren istasyondan giriş yapmak istiyor. Oradaki e, kapıda duran, kontrol noktasında duran e, iki kadın polis memuru da çantasını aramak istiyorlar. O da izin vermiyor çantasını aramalarına. Aralarında tartışma oluyor. E, bunun üzerine e, kişi en yakın e, polis merkezine götürülüyor. Orada e, kötü muameleye de maruz kaldığını söylüyor e, hanımefendi, itilip kakılmış e, ve e, çıplak aramaya, çay ocağına götürülüp çıplak aramaya maruz bırakıldığını, e, kötü sözlerle e, aşağılandığını söylüyor ve e, oturup kalkma e, hareketlerinin kendisine e, yaptırıldığını iddia ediyor. Kollarından sert tutulmuş, senin üstünü arayacağız demişler. Çıplak soyulması istenmiş. Bunlardan sonra da hadi bakalım sporunu da yapıyorsun gibi sözler söylediğini iddia ediyor polislerin ve e, şikayetçi oluyor. Uzaşmak istemediğini söylüyor savcıya. Savcı e, bu incelemesinin sonunda e, kötü muamele olduğuna ve çıplak arama olduğuna ilişkin e, yeterli delil olmadığından bahis de, takipsizlik diye e, kamuoyunun bildiği kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir kararname düzenlemiş. Bu karar Şöyle bir şeydir, bir suç şüphesi ileri sürdüğü zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan ceza muhakemesi kanununa göre araştırmayı başlatma mecburiyeti var Cumhuriyet Savcısının. Eğer hiç inandırıcı olmadığı en başta anlaşılmıyorsa, gerçek dışı olduğuna ilişkin kesin bir bilgi yoksa soruşturmaya başlatmak zorunda ve açılan her soruşturma, Ya iddianame yazılarak ya da iddianame yazmaya yetecek e, derecede delil elde edilemezse bu yoğun bir şüphe e, kişinin suçu işlediğine ilişkin e, gösteren delil elde edilmezse de takipsizlik dediğimiz konuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor. Burada e, savcı da e, aynı şeyi yapmış e, neleri incelemiş bilmiyorum tabii ki Ayça Hanım gelseydi dosyasını bize ayrıntılı anlatırdı. E, ama yaptığı soruşturma sonunda konuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar vermesini Anayasa Mahkemesi başvurucunun açtığı bu bireysel başvuru davasında e, eksik inceleme ürünü olarak görmüş ve e, yeniden araştırma yapılması lazım, yeniden soruşturma yapılması lazım diyerek dosyayı e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmiş ve Anayasa 17. maddede güvence altına alınan Kişilerin maddi ve manevi varlığının, yaşam hakkının korunması ile ilgili bir maddedir bu. Üçüncü fıkrasının usul boyutuyla ihlal edildiğini belirlemiş. Nedir o? Üçüncü fıkrada kişilerin işkence görmesi, eziyet görmesi, kötü muamele, onur kırıcı, aşağılayıcı muamele görmesi yasaklanmakta. Kişiler yakalansalar bile, suçüstü halinde görülseler bile, kolluk onlara... Ee, insan onuruna uygun şekilde davranmak zorunda. Kötü muamelede bulunmaması gerekiyor. Kötü muamele e, zor kullanma yetkisini e, içeren e, önlemlerde, müdahalelerde de olmaması gereken bir şey. Mutlak bir yasak. İstisnası yok. E, işte insanların kötü muameleyle ilgili iddiaları olduğunda bu iddiaların nasıl incelenmesi gerektiğiyle ilgili Pek çok uluslararası, ulusal üstü e, normlar var. Örneğin Birleşmiş Milletler işkencenin önlenmesi sözleşmesi, Avrupa Konseyi'nin işkencenin önlenmesi sözleşmesi yine hapsedilen kişilerle ilgili standart kurallar ilke kuralları var. Hepsinin söylediği şey cezasızlığa yol açılmamalı işkenceye hoşgörü gösterilmemeli. E, eğer böyle bir iddia ileri sürülüyorsa bu iddianın hemen vakit kaybetmeksizin derhal ciddi bir şekilde mümkünse bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından araştırılması, araştırmacının tarafsız olması, yani kolluğu kolluğa araştırtmamak, kolluğun kolluk olmayan bir üst makam tarafından denetlenmesi ve e, ceza e, verilmesine yönelik bir durum olup olmadığının ciddi şekilde araştırılmasından sonra delillerin soruşturmada toplanıp eğer o delillerle işkence ortaya çıkıyorsa tıbbi raporlar da alınacak Tabii ki bu arada ifadeler ve tanık ifadeleri ve güvenlik görüntüleri varsa e, kamera görüntüleri bunlar da toplanacak. Bu e, ciddi araştırmadan sonra da e, ceza verilmesine yönelik iddianame düzenlenmesini davanında makul sürede ve hızlı yürütülüp e, verilecek cezanın da gerçekten etkili bir şekilde infaz edilebilir olmasını öneriyor bu üst normlar. İşte bu normların hepsini bütün etkili soruşturma yok dediği kararlarında biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi tekrarlar. Burada da anladığım kadarıyla onu yapmış ve Cumhuriyet Başsavcılığının yeterli bu sözünü ettiğim standartlara uygun bir soruşturma, etkili bir soruşturma yürütmediğini ve verdiği takipsizlik kararının eksik inceleme ürünü olduğunu belirlemiş ve yeniden soruşturma yapılması için de dosyayı ilgili yere demin de söylediğim gibi göndermiş. Yani bu kararı niye söyledik? E, çıplak arama Vardır, yoktur, polis yapmaz, sadece infaz koruma, ceza infaz kurumlarında istisnai hallerde yapar tartışmasını ve tarafların birbirlerini ağır bir dille eleştirdiğinin yaşanmasının hemen üzerinden böyle bir çıplak arama iddiasını ciddiye alan bir Anayasa Mahkemesi kararı çıkması aslında uygulamanın ne halde olduğunun bir tipik canlı, göstergesi oldu. O nedenle biz de bugün çıplak arama konusuna el atmış e, olalım dedik. E, şimdi bu karar, sonra... bu karar bu karar bu karar tabi e, yapılması gerekeni ve eksik yapılmış olanları e, ifade eden bir karar ve bundan sonra tabi savcılık bakalım nasıl bir soruşturma yapacak. Ama biz yılın son programında da özellikle e, Uluslararası At Örgütü'nün Türkiye'deki hukuk uygulamaları ile ilgili bir paragrafına da çok kısaca değinmiştik ve Türkiye'de cezasızlık uygulamasına neden olan yaygın bir tablo olduğunu ifade ediyor Uluslararası Af Örgütü. Yani kamu görevlilerinin işlediği suçlar bu kolluk olabilir, polis olabilir, jandarma olabilir veya başka bir kamu görevlisi olabilir. Bunların işlediği suçlarla ilgili bir ya soruşturma açılmayarak ya soruşturma açılıp kovuşturmaya yer, yer olmadığı kararı verilerek veyahut da dava açılıp uzun yıllar sonra zaman aşımıyla bu davaların düşmesine neden olarak özellikle işkence davalarında ki yeni yasaya göre bu nedenle e, yani 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'na göre e, bu e, insanlığa aykırı suçlar dediğimiz suçlarda zaman aşımı olmayacağına ilişkin düzenleme de konuldu. Ama e, genel olarak bütün kamu görevlerinin işlediği suçlarla ilgili bir e, cezasızlık politikası ve uygulaması var. Bu da yurttaşın kamu görevleriyle olan ilişkilerinde çok ciddi bir güvensizlik yaşamasına neden oluyor. Oysa e, bu kişi güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamak da devletin Anayasal çerçevede hatta uluslar üstü e, normlara göre pozitif bir e, görevi değil mi? Evet, evet. bugün zaten e, hukuk güvenliğini doğrudan etkileyen e, aramadan bahsetmek istiyoruz biz de o nedenle dediğimiz gibi. Şimdi çıplak aramayla başladık. E, e, aslında kararı da tam görmedik, Ayça Hanım da dinleyemedik, e, merak edenler. Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden kararı incelerler. Ee, burada gerçekten bugün sizlerle, dinleyicilerimizle çıplak arama nedir Çıplak arama istisna mıdır yoksa mutlak bir yasak mı vardır? Ee, örneğin karakolda çıplak arama yapılabilir mi? Ya da dışarıda yapılabilir mi? Yoksa sadece ceza infaz kurumunda mı yapılabilir? Bu konuda bir netleşmemiz lazım. Üst, ee, o yüzden... üst arama derken üst aramayı kastediyoruz. Yani aslında yani tabii ev, ki. Ev ve iş yeri aramasını kastetmiyoruz tabii. Tabii ki tabii ki. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Ev ve iş yerine e, arama yapmak için kolda girdiğinde... Orada şüpheli kişiyi gördüğünde e, onun da üstünü araması kendiliğinden gündeme geldiği için her ne kadar çıplak arama deyince sadece üst aramasını konuşuyorsak da kişinin e, bedeninin üzerindeki giysilerinin aranmasını konuşuyor isek de e, eve ve konuta ya da araca, motorla araca girildiğinde, orada arama yapıldığında orada şüpheli kişi varsa onun da üstünün aranması gündeme geliyor. Yani dolayısıyla çok da ayıramıyoruz. İç içe geçmiş durumda. Ama tabii ki çıplak arama kişinin e, eşyası ama giysi eşyası üzerinde yapılan bir arama. Acaba bedenine de e, dokunulabilir mi? Bedenine de elle ya da gözle, poli ve temas edebilir mi onu tartışmamız lazım Ben e, dinleyicilerimizi e, 2001 bin yılına e, götürmek istiyorum önceki programlarımız zaten siz de çok dile getirdiniz Hatta siz o zaman İstanbul Barası'nda yönetim kurulundaydınız e, Avrupa Birliği'ne uyum süreci döneminde gerçekten anayasada önemli değişiklikler yapıldı bu 3 Ekim 2001 yılındaki tarihindeki değişiklikte e, 20. maddesi de anayasanın değişti. Anayasanın 20. maddesi... 19, özel... 20, 21 değil mi? Evet, 19, 20, 20, 21 üst üste yapıldı. E, aramayla ilgili olduğu için 20'yi söylüyorum. 20. madde özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliği, özel hayata saygı, aile hayatına saygı hakkıyla ilgili. Kural olarak arama yapma yasağını getiriyor bu madde. 21. maddede konut dokunulmazlığı. Konut dokunulmazlığı da aynı şekilde konuta girilmemesini esas olarak öngörüyor. Sizin de söylediğiniz gibi bir de 19. madde var. 19. madde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Yani kişilerin istedikleri yerde, istedikleri zaman bulunması, maddi varlığını istediği yerde... E, tutması ile ilgili bir şey ama e, bu e, hakka da yakalama, tutuklama, adli kontrol gibi e, tedbirlerle müdahale yapılabiliyor. İşte kişiler yakalanırken, tutuklanırken, e, gözaltına alınırken, e, nezarethaneye alınırken, nezarethenden çıkarılırken, sağlık e, muayenesine götürülürken, infaz koruma e, birimine, hapishaneye yerleştirilirken e, kendilerinin yine güvenlik nedeniyle üstlerinin aranması gerekiyor. Çünkü yakalama kişinin Ee, gerçekten polisin gözetimi ve denetimi altına girmesi istediği gibi yer değiştirememesi dolayısıyla polisin yakaladığı kişi üzerinde gerçek bir hakimiyet kurabilmesi onun güvenliğini sağlamasını da emrediyor. İşte güvenliği sağlamak nedeniyle de yakalanan kişilerin e, kaba aramasının gündeme gelmesi gerekiyor. Acaba yakalanan kişiyi arayabilir mi? Evet. Bizim ceza muhakemesi yasamızın 90. maddesinin 4. fıkrası yakalanan kişiler üzerinde güvenliğini sağlamak, onun hem kendisine hem de başkalarına zarar vermesini önlemek için tedbirler alınabileceğini söylüyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de kişinin üstünün kabaca aranması örneğin kelepçe takmak ve diğer şeyler de gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla 19. maddeyle de ilgili. Şimdi 19 20 21 2001 yılında değişti. Getirdiği en önemli özellik neydi? Yasa koyucunun anayasa koyucunun 20 ve 20. 21. maddelere baktığımızda ve yine 19. maddeye baktığımızda hakim kararı olmadan kişiler yakalanamazlar. Hakim kararı olmadan konutlarına, iş yerlerine E, girilemez. E, onların üstü, eşyası, kağıtları araçları aramamaz. Kural buydu. Hatta 20. maddenin değiştirilme gerekçesine baktığımızda e, Periud'un Yenisey ve e, Sülü Dönmezler hocamızda e, 90'lı yılların sonunda yaptığımız bir araştırma vardı. Bizler de katılmıştık ona. Binden fazla soruşturma dosyası, sondaj yöntemiyle tesadüfen seçilerek incelenmişti binden fazla altı mıydı unuttum şimdi binden fazla sayıda dosya grup tarafından incelenmişti bir tanesinde arama kararı vardı yani düşünebilir musunuz bütün dosyalarda arama işlemi var polis eve girmiş kişilerin üstündene aramış e, araçlarını aramış işyerlerine girmiş ama bir tane hakim kararı var bu neyi gösteriyor yani, hakim yani kural, kural olarak Bu konuların yapılabilmesi için mutlaka hakimin e, karar vermesi gerekiyor değil mi? Yargıç evet. güvencesi Öyle ama e, göstermişti ki e, hakim kararı olmadan yapılıyordu işlemler. O yüzden o anayasada güvenceli bir şekilde yeniden düzenlendi. CM, CMUK'da olan ceza muhakemesi usulü kanununda olan norm, anayasada çok billurlaştırılmış bir şekilde yeniden düzenlendi. Ve şunu söylüyor e, yasa koyucu gerekçesinde. E, Aramamaktır. Yani kişinin özel yaşamının, aile yaşamının ve konut dokunulmazlığının korunmasının, vücudunun dokunulmazlığının korunmasının, yani kişi dokunulmazlığı, bedeninin dokunulmazlığının korunmasının en önemli güvenlisi arama yapılmamasıdır diyor. Dolayısıyla polisin arama yapması yasaklanıyor aslında. Eğer polis bir arama yapması söz konusuysa, böyle bir ihtiyacı duyuyorsa, Ee, savcı ya da polis yapmaları acil gerekiyor. hallerde yani acil hallerde evet yok yok hayır kuralı söylüyorum yani eğer arama yapılması gerekiyorsa bir delile ulaşmak için hakime başvurdu dava hakimden karar almaları gerekiyor ama öyle haller vardır ki hakime gidilirse delil kaybolabilir kişi kaçabilir işte ancak bu gibi istisnai hallerde e, arama yapma yetkisi veriliyor ama kime değil kolluğa değil Ee, kanunun gösterdiği yetkili merci denmektedir. Arama iki amaçla yapılabilir. Önleme amacıyla ya da adli amaçla. Önleme amacıyla yapılan bir arama ise o zaman en büyük mülki amirden, validen ya da kaymakamdan yazılı E, karar alınması gerekiyor. Yani kararı emir haline dönüştürüyoruz, ismini değiştiriyoruz ama e, eğer adli amaçlı yapılan bir arama varsa ve hakime gidilemiyorsa o zaman Cumhuriyet Savcısı'nın emri ile yapılıyor. Dolayısıyla e, ha, e, hakim kararı ana kural gecikmeli hallerde savcıya gidiliyor. Peki savcıya de gidilemeyen hal var mı? Olur mu tartışması yaşandı ve 2005 yılında CMK yani ceza muhakemesi kanunu yeniden düzenlenirken evet dediler öyle haller olur ki hakime ve savcıya birlikte gidilemeyebilir. O zaman sıradan düz polis memuru değil de kolluk amirinin de yazılı emriyle kişilerin üstleri ve araçları aranabilir dediler. Ama asla kolluk amirinin yazılı bile olsa emriyle konuta, kapalı yerlere, iş yerlerine girilemez dendi. Şimdi o zaman sıkıntı nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes neyi biliyor? Hakim kararı olmadan, gecikmeli hallerde savcının yazılı emri olmadan kimsenin evine, konutuna girilemiyor ama kişiler sokakta gezerlerken e, araçları ve üstleri hakime, savcıya gidemiyoruz, acele iştir bu denilerek kolluk amirinin yazılı emriyle Aramaya tabi tutulabilecek. Şimdi o zaman neyi tartışmamız gerekiyor? Üst taraması nedir? Üst taraması acaba kişinin sadece giysilerinin dışarıdan haricen kontrol edilmesi midir? Yoklama ya da sıvazlamadan ibaret midir? Yoksa kişilerin giysilerinin içine de kolluk elini sokabilecek mi? Örneğin cebindeki bir maddeyi uyuşturucu ya da silah olduğunu ya da bir kaçak eşya olduğunu ileri sürerek Arayabilecek mi? E, birinci sorunla bunu konuşmamız lazım. İk, e, i̇kinci sorun giysilerinin çıkarılmasını isteyebilecek mi? Üçüncü sorun da e, bunları yaparken acaba kişinin bedenine çıplak bırakıp bakabilecek mi? Dördüncüsü elleyebilecek mi? Şimdi bunları tartışmak gerekiyor. Bunu da e, maalesef yönetmelikle düzenleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani baktığımız zaman e, üst taramasının ayrıntılı bir şekilde ceza muhakemesi kanununda düzenlenmediğini görüyoruz. Onu arama yönetmeliğinin 28. maddesine bırakmış. Ama ceza infaz kurumlarındaki durum çok e, ağır koşullarla e, insanlar e, yaşamaya maruz bırakıldıkları için O kurumların daha şeffaf hale gelmesi, daha ciddi şekilde denetlenebilmesi için orada e, tüzükte de bununla ilgili bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Yani e, ceza infaz kurumu söz konusu tüzükte ve yönetmelikte ama ceza infaz kurumunda değilse insanlar sokakta seyrederken, yürürken polis tarafından durdurulmaları, kimliklerinin sorması ve üstlerinin aranması söz konusu ise o zaman sadece bir yönetmelik düzenlemesiyle, karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Bakalım yönetmeliğin içeriğinde neler var? Onu konuşmak için. Şimdi, şimdi tabii ki bu düzenlemelerin anayasada ve yasalarda açık, net, muğlak olmayan şekilde düzenlenmesi ve bunların e, uygulanması ile ilgili e, temel ilkelerin özellikle e, yasada belirtilmiş olması yurttaşların bunları bilerek kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaları sağlayacaktır. Yani bunlar olursa, bu düzenlemeler olursa, anayasada, yasada ve bu yasa ve anayasa uygulamalarını e, her zaman tutarlı bir şekilde e, uygulayan bir yargı uygulaması olursa kişiler kendilerini güvende hissedebilecekler. Bu bakımdan... E, Kişi özgürlüğü ve güvenliği buna ilişkin anayasal yasal düzenlemeler ve işte zorunlu olarak bazen yönetmeli konulan bu düzenlemeler doğrudan hukuk güvenliğini ilgilendiren konular. Bu bakımdan çok teknik gibi görünmesine rağmen, çok ayrıntıymış gibi görünmesine rağmen, bizim hukuk güvenliği programımızın temel konularından biri. Tabii ki bu konuya her zaman bu detayıyla giremiyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar vesile olarak biraz daha bunu ayrıntıyla inceleyeceğiz. Çünkü bu uygulamaların yaygın bir şekilde ve anayasadaki güvenceler, ceza muhakemesi kanundaki güvenceler çiğnenerek yapılması halinde kişilerin hakikaten Bu toplumda yaşarken kendilerini güvende hissetmemeleri sonucunu doğuran bir tabloyla karşılaşıyoruz ki işte biraz evvelde benim söylediğim e, Uluslararası Af Örgütü'nün de saptamaları e, ülkedeki e, kişi güvenliği, özgürlüğü açısından ve nihayet e, kişilerin hukuk güvenliği içinde e, duygusunu yaşayabilmeleri açısından Ee, önemli bir tablo bu ee, eğer kişiler anayasadaki ve yasalardaki ceza muhakemesi e, kanunu ve uygulamasındaki güvenceleri bilerek yaşarlarsa ve bu güvencelerle bu toplumda yaşadıklarını hissederlerse o zaman o toplumda hem hukuk güvenliği ve bundan kaynaklanan da bir huzur olacaktır. Eğer bu olmadığı takdirde de kişiler kendilerini bu toplumda, güvenli bir şekilde e, hissetmeyeceklerdir. Güvenli bir yaşam içinde hissetmeyecek değerlidir Bu bakımdan çok önemli bu kurallar. Evet şimdi bir müzik arası verdikten sonra e, programımızın ikinci bölümüne sonra devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'nın ikinci bölümüne başlayacağız. Yeni yılın ikinci programı ve e, işte üst araması üst aramasının çıplak yapılması e, uygulamada böyle bir şey var mı yok mu kamu görevleri İçişleri Bakanı böyle bir şey yok diyor. İşte bunun olduğunu söyleyen milletvekili hakkında ağır e, sözcükler bir bakana çok yakışmayacak şekilde ağır sözcükler kullanılıyor ve sonunda da Anayasa Mahkemesi'nin bu uygulamaya ilişkin bir e, saptaması e, ve bundan sonra e, kamu görevlilerinin toplumda bu tür e, duyguları e, önlemek için e, daha özenli davranmalarını gerektiren bir yargı kararı aslında. E, bunları konuşuyoruz şimdi ceza muhakemesi tedbirleri cümlesinden. Evet. Şimdi önce arama ne onu tekrar hatırlayalım. Arama hem kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi için idari hukuku içinde kalan önleyici kolluğun başvurduğu bir tedbir ama az önce de söyledik yine hakim kararı gerekiyor kural olarak ya da suç soruşturması için de, başvurulabilecek bir koruma tedbiri. Neyi koruyoruz? Delili koruyoruz. Eğer şüphelinin sakladığı, ortada olmayan bir suç delili varsa e, gizli olan şey aranır. O gizlenmiş şeyin bulunması için kişilerin konutuna, e, e, e, iş yerine, e, aracına girilirken üstünün araması gündeme geliyor. Şimdi Hanım, araması ne? Efendim? Aynır Hanım, şimdi e, önleme araması dedik ya biraz evvel, hani bu önleme aramasıyla bir suç nedeniyle yapılan aramayı ayırmak Için. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Hani mesela e, havaalanına girerken ya da işte köprülerden geçerken veya günün bir saatinde yol üstünde polis yolu kesmiş bütün arabaları, onların bagajlarını hatta insanların üstlerini arama yapıyor. Bu aramalar aslında önleme araması değil mi? Evet herhangi bir suç şüphesi yok. Ee, evet. Zaten bizim polis yasasına bakarsanız polis önleyici polistir. Yani kamu düzeninin bozulmasını. E, sağ e, sağlığın bozulmasını güvenliğin bozulmasını düzenin bozulmasını önlemek için e, çalışan bir polisler ve vecandarma vedar ve decandarma Tabii yani polis ve jandarma ve sahil güvenlik. E, şimdi onlar bu işleri yaparken, e, düzenin bozulmasını önlerken bir takım tedbirlere başvurabiliyorlar. Yani bir e, suçun işlenmesi gerekmiyor onların bu tedbirlere başvurması için kabule göre, kanun öyle düzenlenmiş, tehlikenin var olması Tehlikenin mevcut ve muhtemel bir tehlikenin bilinmesi e, ve bunun önlenmesi için yapılan bir çalışma var. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de araştırma işlemi, arama. Şimdi bu arama kişinin üstünde nasıl uygulanmalı? Problem orada. Demince sözünü ettim. Acaba kişinin sadece elbisine, elbiselerine mi dokunacak? Ya da elbiselerin içine altına da bakabilecek mi? E, örneğin kadının südüğünün içine elini sokabilecek mi? E, bir insanın külodunun içerisinde. İçine elini sokabilecek mi? Elini kişinin bedenine dokundurabilecek mi? Öğretiye bakıyoruz. Deniyor ki üzerindeki elbise içinde ve altında kişinin vücudu üzerinde Yani vücudunda da dokunacak diyor bu tanıma göre ki bu yanlış bence ve doğal boşluklarında nedir o doğal boşluklar? Örneğin kişinin göbeği var vücudunda, kol altı var, kulağı var, ağız içi var, burnu var, e, doğal boşluk denilen işte vajinası var, anüsü var. Neyi kastediyor bu çok tartışmalı. Bir kere şunu söyleyelim, kolluğun beden muayenesi yapma yetkisi yok. Dolayısıyla kolluğun kişinin bedenine bağlı dokunmaması gerekiyor. Kural bu. Yani kuralı bir gerekirse kolluk aslında kişilerin üstünü aramamalı. Çünkü arama hakim kararına bağlı. Ama ne yapılabiliyor? İşte kişilerin üstünün aranması da hakim kararına bağlandığı için e, PVSK'da değişiklik yapıldı. Polis kanununda ve arama yönetmeliğinde düzenleme getirildi. Polise kişileri sokakta durdurma Ve, e, kimliğini sorma zaten vardı o yetki ve durdurma nedenine bağlı olarak sorular sorma yetkisi verildi ve polis eğer bu sorulara tatminkar yanıtlar almazsa kişileri e, sıvazlama e, dediğimiz e, yoklama dediğimiz Haricen giysisinin üzerinden şöyle pıt pıt pıt hafifçe vurarak e, onun vücudunun üzerinde bir e, vücudunun içinde ama vücuduna dokunmadan elbiselerin üzerinden elini hafifçe geçirerek acaba eline geçen şey normal bir giysi ağırlığı mıdır vücut organ ağırlığı mıdır yoksa orada Silah, gibi Silah mı, bıçak gibi mı var? Tehlikeli bir şey olabilir mi? Onu mesleki deneyimiyle anlasınlar diye bence anayasaya aykırı bir şekilde polise sıvazlama kontrol yetkisi verildi. Ama bunun arama olmadığı söyleniyor. Çünkü arama ancak hakim kararıyla olabilir. Ha, arama ne zaman olabilir? Kişi suçüstü halinde görülüyorsa e, o zaman zaten suçüstü halinde polisin yakalama yetkisi bazı koşullara bağlı olarak gündeme gelebileceğinden ve polisin yakaladığı kişilerin zaten üstünü araması Demin sözünü ettiğim CMK 90. maddesinin dördüncü fıkrasına göre söz konusu olduğundan onu bir kenara koymak lazım. Yani herhangi bir suç uslu hali yok. Polis bir kişinin tehlike yarattığından şüphe ediyor, onunla ilgili durduruyor, soru soruyor. Aldığı yanıtlardan tatmin olmadığında sadece kontrol yani sıvazlama yetkisi var ama araması gerekiyorsa suçüstü hali olduğunu ortaya koyması lazım. Koyamıyorsa yapacağı tek şey savcıya bildirmek. Savcının da hakime bildirmesi ve kişi hakkında bir arama kararı alınması. Arama kararı yoksa dolayısıyla ne yapamayacak kolluk kişilerin üstünü arayamayacak. Şimdi arama peki yapması gerekirse ister hakim kararıyla olsun ister gecikmeli halde kendiliğinden olsun kişinin bedenine dokunabilecek mi Hayır kuralı söylüyorum nasıl üst araması yapması istisnai bir şeyse kişinin bedenine dokunmaması da ikinci temel kural kişinin bedenine dokunmadan sadece eşyalarını yani giysilerini el ile kontrol etmesi ama giysilerinin bu bir arama olduğu için artık sadece sıvazlama değil iç tarafına da altına da bakabilmesi örneğin ceplerinin içine bakabilmesi gündeme gelebiliyor peki e, giysilerini çıkarması istenebilir mi e, ceketini çıkarması istenebilir belki kazağını çıkarması istenebilir ama komple çıplak bırakabilir mi tartışması var iç çamaşırlarına evet. i̇şte, asıl önemli yer orası efendim yönetmelik de düzenlenmiş maalesef ise Türkiye'nin ayıbı bu bir kere bunun Çünkü ceza genel kurulunun yapısı değişti geçtiğimiz yıllarda ve 2017'den itibaren ceza genel kurulu suç suçüstü kavramını bence yanlış bir şekilde geniş bir şekilde yorumlayarak kolluğun suçüstü halinden şüphe etmesinden bahisle kişilere daha ağır tedbirler uygulayabileceğine ilişkin bir perspektifi var yeni ceza genel kurulunun ama klasik öğretiden gidersek kolluğun kişileri Çıplak bırakmaması gerekiyor ama kanunun 28 yönetmenin 28. maddesinin 9. fıtasına baktığınızda istisnai hallerde yani sadece giysisinin altına ya da üstüne bakarak ya da sırf bir ceketini bir kazanı çıkarttırarak e, şüphesi ortadan kalkmıyor ve hala daha iç kısımlarda suç delili bulacağına inanıyorsa polisin, o zaman yönetmeliğin 28. maddesinin 9. fukrası bir düzenleme getiriyor. O da nedir? Şudur. Kişilerin giysilerinin E, çıkarılmasını isteyebiliyor polis kişiden ama bunun e, bir yere götürülerek yapılmaması gerekiyor. Yani kişiler senin üstünü arayacağım diye bulundukları yerden alınıp başka bir yere götürülmemeliler ama bakın e, bugün sözünü ettiğimiz Anayasa Mahkemesi kararına kişi neredeydi? Marmaray girişindeydi. Çantasını aratmadı evet, tam, diye kişiyi aldılar. Tam, tam e, da e, bunu e, söyleyecektim. Oysa bu insanın vücuduna bu dokunma ihtiyacı ne olabilir pratik olarak bir uyuşturucu e, arama e, için ihtiyaç olabilir ama e, Marmaray'da çantası ile ilgili e, arama tartışmasından sonra e, çıplak soyularak aranma isteğinin hiç de böyle bir e, amacı, hiç de böyle bir haklı nedeni görünmüyor. Tabii zaten polisin çantayı arama yetkisi yok. Yani eğer... E, polis yasasının 9. maddesinde önleme amaçlı arama var. Sok ceza hakiminden karar almışsa oradan geçen herkesin aranması ile ilgili bir şey diyemem. Yani eğer bana çıkarıp da suç ceza hakiminden almış bir süresi içinde geçerli olan bir arama kararı alırsa sesimi çıkaramam ama şunu söylemem gerekir. Niye sadece benim çantamı aradın? Çünkü idare hukukunda biliyorsunuz eşitlik ve genellik kuralları vardır. Eğer polisin elinde Marmara'ya girenlerin çantası aranacak diye bir suç ceza hakimi kararı varsa ne yapması gerekiyor? Oradan geçen bütün kişilerin çantasını araması gerekiyor. Ama öyle yapmayıp birini arıyor, birini aramıyor diye. Ise bu bir adli aramadır, kişiye yönelik aramadır. O zaman yine hakim kararı gerekir. Şimdi hakim kararınız var mı diye sordu muhtemelen başvurucu. Onu gösteremediler, çantanı gösterdiler. O da çantanın içine bakman için hakim kararı var dedi muhtemelen. Gösterin dedi. Gösterilmince kişiyi almışlar en yakın karakola götürüp sadece çantasını değil üstünü aramışlar. Üstelik de güya mahremiyeti korumak için nezaretane biriminde değildi çünkü kişi göz altında değil aslında. Çünkü aslında kişi yakalanmamıştı. Yakalanması için bir neden yoktu. Önleme araması yapılırken kişi birdenbire şüpheli muamelesi E, uygulanarak e, karakola götürülüyor, çantası bırakılıyor, soyuluyor. E, nezertaneye de alınamıyor. Çünkü kim gözaltı kararını verebilir? Cumhuriyet servisi verebilir. Kolluğun gözaltı kararı verme yetkisi yok. Ama sanki gözaltında alınmış gibi üstünü arıyor. Üstelik de üst aramasında giysilerin çıkarılması son derece istisnai koşullara bağlanmış iken doğrudan kişi soyulup çıplak bırakılarak E, oturma kalkma eylemleri yaptırılarak hem onuru incin, incitiliyor hem de poliste ne aradığını bilmiyor aslında halbuki arama işleminden önce polis bir kişiye arama muamelesinde e, tedbirinde bulunuyorsa neyi bilmesi lazım o kişi üzerinde ne arayacağını bilmesi lazım Marmara'ya giren bir kişi neyin şüphelisi olabilir Şüpheli ise niçin savcısına bildirmedi ondan karar almadı. Dolayısıyla bu tartışmalı bir konu ya şunu söylemek istiyorum üst tarıması kişilerin giysilerinin kural olarak çıkılmasını içermez. Ancak makul bir şüphe var ise fakat bu makul şüphede nedir? Daha önce de çok konuştuk e, ortalama zeka seviyesine ortalama yaşam deneyimine sahip hiçbir hukuk eğitimi almamış kişinin somut bir duruma baktığında duyduğu şüphedir şüphe deyince zaten suçtan bahsediyoruz bir kişinin çantasını aratmamış olması hakim kararı istemesi onu suçlu durumuna geçirmez ki person kişiyi niye aradığını ve ne aradığını biliyor olması lazım o öyle yapmıyor Yani oturup kalk, kalkmasını isteyerek kişiden aslında polis neyi umuyor? An ya da vajinasına sakladığı bir uyuşturucu madde ya da başka bir e, tehlikeli madde varsa bulundurulması e, yasak olan, onun düşeceğini doğal yollarla bekliyor ama tabii kişi de böyle bir şey olmadığı için herhangi bir kişinin içinden bir şeye düşme söz konusu olmuyor. Demek ki burada polisin bir makul şüphesi yok, bir inatlaşma var. aramız ara, Çantasının aranmasına muvaffakat etmeyen bir kişinin, ha sen muvaffakat etmi etmiyorsun, hem seni cezalandırayım, aşağılayayım, hem de bakalım muhtemelen, Sen bir şey saklıyorsun ki bana direndin varsayımıyla hareket ettiğini görüyoruz. Yani makul şüphe de olmadan yakalamanın zaten makul şüpheyle de olmayacağını herkes bilir. Kuvvetli derecede bir suçu işlediğini gösteren şüphe olması lazım insanın çantasını hakim kararı olmadan aratmaması onu herhangi bir e, suçun şüphelisi durumuna geçirmez ne makul nitelikte bir şüphe vardır ne de kuvvetli derecede bir suçluluğu gösteren delil vardır. Dolayısıyla bu e, Ayça Hanım'ın e, e, tespitiyle sonuçlanan davada başvuruda zaten her şey hukuka hakkı. O zaman normu toparlayalım e, üst taraması çıplak aramaya, e, giysilerin çıkarılmasına kural olarak cevaz vermez. Ancak üstü aranan kişinin giysilerinin daha iç kısımlarında suç delili olduğundan şüphe ediliyorsa, hangi suç? Bunlar bulundurma suçları. Ya silah, ya uyuşturucu ya da e, kaçak eşya. Zaten bir insanın e, üstü, El ile arandıktan, ceplerinde bir şeye çıkmadıktan sonra e, silah da olmadığı belli. Yani bu dediğiniz gibi sizin de az önce. Bu bir uyuşturucu araması ama toplu e, taşıtlara binmek isteyen kişilerin e, çantalarını aratmadığından bahisle uyuşturucu taşıyor olabileceklerini söylemek ve onu kalkıp bir karakola götürüp e, otur kalk e, işlemlerinin e, hareketlerinin yaptırılmaya zorlanması tümüyle hukuka aykırı ve e, anayasa 17. maddenin 3. fıkrasındaki kötü muamele yasağını açıkça ihlal ediyor. Onur kırıcı muamele. E, zaten yönetmeliğin 28. maddesinin 9. fıkrası da buna izin vermiyor. Diyor ki eğer makul bir şüphe varsa kişinin belli bir somut Şu işlediği pratikte de uyuşturucu taşıdığına ilişkin bir kere onu asla başka bir yere götüremeyeceksin. En yakın kapalı yerden yararlanabilirsin. Aynı cinsiyetteki kişi kamu görevlisi tarafından işlemin yapılması lazım. Mahremiyetine e, saygı göstermen lazım ve tam çıplak bırakamazsın diyor. Giyislerinin komple e, çıkarılmasını aynı anda isteyemezsin. Önce üstündeki giysilerini çıkarttırırsın bakarsın. Eşyasını ararsın çıkardığı giysileri sonları onları giyer sonra alttaki giysilerini çıkarttırırsın bakarsın giysilerini araştırırsın bir şey buldun bulamadın tekrar giydirirsin yani bir kere çıplak bırakmak komple çıplak bırakmak diye yasak ama bal gibi üst araması aslında Fiili bir çıplaklığı, kısmi bir çıplaklığı da içeriyor. Buradaki tartışma şu, e, polis acaba gözüyle ya da eliyle kişinin bedenini e, arayabilecek mi? Bununla ilgili bir tartışma var. Biz diyoruz ki beden muayenesine e, yol açamaz üst araması. Dolayısıyla... Ee, olabildiğince zaten normalde onu söylüyor bedenine dokunulmaksızın bu üstlenmesi yapılmalı deniyor ama öyle haller oluyor ki e, ya da fiziken yani o giysilerini al ver çıkar derken e, kişilerin bedenine dokunuluyor ve zaten bu noktadaki en önemli sıkıntı da kişiler Bu talimata riayet etmediklerinde hayır çıkarmayacağım, vermeyeceğim, ben bu muameleyi kabul etmiyorum dediklerinde o zaman polisin zor kullanması gündeme geliyor. O polis peki kişilere dokunmadan nasıl zor kullanacak? Bakın e, Turan Günan'a kararı var. Elif Kaya kararı var. Anayasa Mahkemesi ceza infaz kurumlarından gelen şikayetleri daha önceden inceledi. E, çıplak aramayla ilgili yeterli bulgular yok dedi. Ama e, kapalı mekandaki bir kişi nasıl ispat edebilir ki e, kendisine çıplak arama yapıldığını? Bunu hukuk devletinin garanti altına alması lazım. Her yere e, güvenlik kameraları konuyor ama çıplak arama mahrem bir işi olduğu için ve bir kapalı odada yapılması gerektiği için, orada da güvenlik kamerası olmadığı için tutuklu ve hükümlüler kendilerinin çıplak aramaya tabi tutulduğunu bu koşullarda asla ispat edilemiyor edemiyorlar. Şu ana kadar ispat edilen ne? Birden fazla gardiyan tarafından onların eşliğinde bir odaya sokulup birkaç dakika orada kalındığı ve tekrar dışarı çıkarıldığı kişilerin buradaki mağduriyeti Başvurucunun ispat etmesini bekliyor. Ama nerede bekliyor? Ceza-i faz kurma bakımından bekliyor. Olayımızda ise İçişleri Bakanı'nın ve milletvekilinin iddialarının aksine e, açık alandaki, e, ortak taşıttaki e, bir e, kişinin karakola götürülüp üstünün kolluk tarafından, polis denen kolluk tarafından arandığına ilişkin bir hesaplama yapılmıştı ve Anayasa Mahkemesi burada e, etkili soruşturma yapılması gerektiğinden bahisle ihlal kararı verdi şimdi burada Türkiye'nin artık tartışması gereken şey şudur üst araması acaba kişinin bedenine dokunulmadan e, nasıl yapılabilir Çünkü her iki Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Turan Günan'a Elif Kaya da şunu söylüyorlar direndiğim zaman Bana zor kullanıldı deniyor ve örneğin Turan Günan'ın söylediği başvurucu ellerime ve ayaklarıma oturdular diyor. Yani kişinin ellerinin ve ayaklarının üzerine oturtularak zor kullanılarak giysilerinden çıkarılması söz konusu. Peki anüsüne, ağız boşluğuna, ağızınla? Kulak boşluğuna, vajinasına müdahale yapılabilir mi? Tabii ki yapılamaz. Bunlar beden muayenesidir. E, Ceza muhakemesi kanunu ile ilgili bir beden muayenesi yönetmeliği çıktı. Bedeni iç beden ve dış beden diye içeri ikiye ayırıyor. Bütün içe yönelik, iç organlara yönelik müdahalelerin hepsi tıbbi müdahale olarak kabul ediliyor ee, dışarıdaki işte ağız içine bakma burun kulak içine bakma gibi yerlerle ilgili muayeneyi de dış beden olarak tanımlasa bile yine hakim kararına Pardon özür dilerim hakim kararının dışında şeye bağlıyor tabip tarafından yapılabilecek olma kuralına bağlıyor yani toparlarsak kolluğun ağzını aç kulağına bakacağım koltuk altına bakacağım göğüs altına bakacağım dediği noktada tartışılması gereken şey bakabilir El elleyebilir mi? Gözüyle bakabilir mi? Bu bir beden muayenesi, muayenesi midir? Yoksa e, üst araması mıdır? Yoksa polisin aşağılamak için yaptığı ölçüsüz, yasal dayanağı olmayan bir işlem midir? Her birinin ayrıca tartışılması mıdır? Kötü muamele, oluştur. Kötü muamele oluşturan bir işlem. Tabii aşağılayıcı evet. işlemler bunlar e ama e, dediğim gibi yönetmeliğe bırakılmıştır. Yönetmelik de giysi cevap cevaz vermekte mümkünse ellemeyin, mümkünse dokunmayın demektedir ama bal gibi kişinin vücuduna polisin bakmasını ve e, kaçınılmaz bir şekilde ellemesini de öngören bir düzenlemedir ve çok ciddi uygulama sıkıntısı vardır. Evet galiba zamanımız doldu bugün e, hakikaten e, aramayla ve özellikle üst aramayla ilgili beden muayenesiyle ilgili biraz ayrıntılı konuştuk ama bunlar e, kolluğa düşen insanlar açısından halen Türkiye'de çok ciddi sorunlar. E, evet o zaman bir başka programda buluşmak üzere izleyicilerimize hoşça kalın diyelim. Başta Selahattin olmak üzere bütün açıklar diyor. Çalışanlarına, emekçilerine de tekrar teşekkür ederim Aynur Hanım. İyi günler diliyorum herkeste, teşekkür ederim. Evet, sağlıcakla kalalım, sağlıkla kalalım. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel